الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أتمى لنا الدين وأكملا لنا الشريعة ووضعنا على صراط المستقيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وهاديا للمؤمنين و ال علی تعیب وین طاہرین و ومن تھبی من المؤمنين صادقین علا یو مدین بجن صلفال عقید سے درسر 10. asıldayız اسلدئیس عندہ د اچھین سے درست اسلہ ehl Sünnet'in Ehl-i Bid'at'e karşı tutumu و Bid'at'e ve, Bid ve Ehl-i Bid'at'e karşı tutumu Geçen birinci derste anlattık dedik ki ehli i Sünnet Ehlullah'tır yani Allah'ın has adamları neden has adamları çünkü Allah'ın Resuluna birebir tabi olmuşlar bir de şeytanın adamları var dedik İblise uyanlar var. Onlar da kimlerdir? Çafirlerdir. Gayri müslimlerdir, gayri müminlerdir. Bir de şeytan uyanık olduğu için adımları da var, taktiki var. Birkaç çeşit uygular insanoğluyla. Direkt gelip sana çifret diyemezse, o kadar iman var sende, ne yapar? Çifre, Yavaş yavaş seni götürür. Bunun da adı bid'attir dedi. Birinci adımı bıraktın, bid'attir. Onun için alimler demişler, bid'at, çifre postadır. Böyle bir terimleri var, ehl-i sünnet alimleri. Bid'at, kifre postadır. Yani oraya götüren bir yoldur. Sonuçta, ehl-i küfür, ehli i bid'at, Açık açık bunu geçen ders anlattık. Bunlar şeytanın adamlarıydılar. Şeytana uymuşlar. ehli i sünnet ise adı üzerinde sünnete uymuşlar. Sünnetin imamı kimdir? Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Biz bunları açıkladık, bunu da bildik. ehli sünnetin şeytanın adamlarına karşı duruşumuz ne olacaktır? Dedik ki nasıl kafirleri sevmeriz, buğz ederiz, he? cinciler ne yapıyorlar İslam adına şeriatı Allah'ın güzel mükemmel dinini bozuyorlar. Şeytanın planlarını insanlara İslam diye takdim ediyorlar. Millet tebalar Müslümandılar diye inanıyorlar. Onun için ehli sünnet ehli bid'atten ehli şirke karşı nedir tutumu? Onlardan uzak durar. Onlardan ee, Bir, bir, bir, bir alanda bulunmaz sözlerini dinlemez hatta mecbur kalsa kulağını tıkar dedik ki onların şübheti kalbe cirmesin ne kadar kendinden emin isen madem şeytanın parmağı var bir işte o şüphettir mümin kendisini şeytandan kurması lazım delil de dedik ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çobanın nayını duymuş ش تھازو دور جت نائ سا سکھ اون سور برمغل چکم رس اللہ چند امین امیندر مادم شاہیتھن برعلتور او نزاک او عالت اطر میزک عالت او اسر سیس استر سز مادم شاہیتن گیلمش غلح مزہ مخل منی لم میف 13 ehl Sünnet اجماعا demişler ki Ehl-i Bidaat'la tartışılmaz illa zarurette ve tam الیeti olan kişi bu işi yapar elinden geldikçe de halka açık tartışmaz بلardo çünkü neden şeytan vasıtasıyla edebiyet yaptırabilir nefislere o şüphe ne olur işleyebilir çünkü nefis şeytanın vasıtasıyla Nedir? Açıktır şeytanın planlerine. Şeytan nefsin emmaresini, kötü emir, kötülüğe emreden kapısını şeytanın elindedir. Ona yapar, oradan ciliş yaptırır. O şüpheyi bazen ani olarak işlettir, imanın zayıf ise değilse bırakır orada ölü bir hücre gibi, uyumuş bir hücre gibi Zamanı gelse onu harekete geçirir şeyden. Onun için ehl sünnet bu kapıyı elhamdülillah kapamıştır. Onun için biz televizyonda, Yen yani bir kasette, Yen yani bir radyoda ehl-i bid'atin duysak, Dur bakalım bu ne demiş? Bu ehli sünnet tarikası yolu değil. Kapatacaksın, dinlemeyeceksin. Ehl-i hakkın sözünü dinleyeceksin. Onun için dedik ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ömer'in elinde tavıratı gördü kızdı. Tavırattan bir yaprak diyordu. Kızdı. Dedi ne yapıyorsun ey Ömer? Vallahi dedi tavretin sahibi Musa burada olsaydı bana tabi olmak zorundaydı. Tavret bitmiş. Hükmü silinmiş. Zaten tavret değişilmiş. Hükmü de kalkmış. Ne diye bakacaksın başka şeye? Onun için ehli bid'at aramızda çizgiler bellidir. İyidir. Bu kadar kattı ehli sünnetin hükmü var بہچمش رسول اللہ صرم اصہاب تابے عالم لڑ عالم لڑشن دگیم پیشن دگی دل ندر یہ سکلام عالم بہت مشترحیض الحمد اللہ Eydir bu kadar vahim olan mesele ne için bu ehli bid'at bu kadar vahimdir dedik şeytanın çünkü adamlarıdır. Bir de şeytanın ehli bid'atten ehli nifak aynındır. Nasıl dedik? Ehli küfrden ehli bid'at aynındır. Ehli küfrden de ehli nifak da aynındır. Ama ehli nifak bakıyorsun münafıkların üçü Allah indinde daha kattıdır. Neden daha kattıdır? Çünkü sağ gösterip sol vuruyorlar. Ben musulmanım diyor altan seni kuyunu kazıyor. Elinde olsa seni yok ediyor. Burada sen diyorsun bu musulmandır arkayın oluyorsun ama kafire sen cebha almışsın elin tetiktedir. Kafire karşı. Ehli bilat aynendir. Senin safındadır ama seni şeytanın planını yürütüyor. Eydir bu. Biz küfrü bildik diğer derslerde. Eydir bu bid'at nedir ki bu kadar tehlikelidir Biz o zaman bu bid'ati de bilmemiz lazım. Şimdi küf, şeytanın ki planı var. Bir küfür bir bid'at. Küfür, şirkin o bir terefin, madalyonun terefidir. Küfürden şirk şeytanın planidir. İnsanoğlunu işletir, seni ebedi olarak yanında tutar. Bunu geçen dersler işledik bunu. Üçüncü asılda işledik bunu. Bunu bildik elhamdülillah. Küfür imanın zıddıdır. Ama bid'at nedir? Bunu da bilmemiz lazım. Bu da çıfrın o madalyonun o bir yüzüdür. Yani sana resmen gelip diyemez, cel Allah'a küfür et. bu sefer ne olur? Biraz sana eritilmişini getirir, yavaş yavaş Sındıra sındıra seni çifre postalar gönderirsen. de ne kupartsa kardır, seni ne yapar? En azından ataşa sokar. Ondan sonra çıksam bile ne kupartsa kardır matoduyla seni bile ataşa sokar. Amelini birçokunu boşa çıkartır. Çünkü şeytan bizim baş düşmanımızdır. Demek ki biz şimdi şeytanın bir planını daha yaparız. Açığa çıkartacağız. O da nedir? Bidat. Ehl-i Sünnet'e göre Bidat nedir? Çeşitleri nedir? Nasıldır? Sifatları nedir? Kökeni nedir? bunları hepsini inşallah bu derslerde işleriz Allah'ın izniyle. Şimdi arkadaş yine okuyacaktır inşallah. Onu biz teker teker açıklayacağız. Buyurun. Buyurun. Ehl-i sünnet vel cemaat bid'ati şöyle tarif eder. Bid'at Allah, Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dinde meşru kılmadığı her türlü inanç ve ibadettir. Yani yapılabileceğine dair kitap ve sünnetten delili olmayan her şey bid'attır. O halde bid'at Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden ve ashabından sonra ortaya atılmış görüş ve ameller olup dinde uydurulan her şeyi içine alır. Dinin haricinde gerçekleşen yenilikler ve icatlar bid'ate dahil değildir. Çünkü onlarda as olan mübah olmalarıdır. Özetle dinin tamamlanmasından sonra dinde ibadet ve Allah'a yaklaşmak maksadıyla ve dine benzer bir tarzda ortaya konulan her şey bidattır. Bundan dolayı bidat sünnetin zıttıdır. Zira sünnet, hidayet, kurtuluş, sırat-ı mustakim, Allah-u Teala'nın rızasına ve ebedi cennete götüren yoldur. Bidat ise her çeşidiyle haram, sapıklık, cehenneme götüren yoldur. Allah Teala'dan rahmetinden ve ebedi cennetten uzaklaştıran bir yoldur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Benim sünnetime ve hidayeti bulmuş Raşid halifelerimin sünnetine uyun. Ona sımsıkı sarılın. Azı dişlerinizle yapışın. Dinde sonradan uydurulmuş şeylerden de sakının. Çünkü dinde sonradan uydurulmuş her iş bidattir. Her bidat de sapıklıktır. Evet. Şimdi bu paragraf çok önemlidir. Bunu anladıktan sonra biz elhamdülillah bid'at edenleri şeytanın planı ortaya çıkar. Şimdi bid'at var, sünnet var. Sünnet Resulullah'ın yoludur, bizim yolumuzdur. Onun için bize dediler ehli sünnet vel cemaat. O sünnetin etrafında toplanmışız biz ehli sünnetiz. Bir de ehli bid'at var. Nedir? O bid'atin etrafında toplanmışlar. Bu bid'at nedir? İşte alimler bid'eti şöyle tanıtıyorlar ehl-i sünneti. Yani bid'et dinde olmayan bir şey bid'ettir. Yani dinde ibadet niyetine Resulullah'ın emri olmadan sen bir şeyi Allah'a yakın düşmek için yapsan Allah rızası için yapıyorsun bir ibadeti, bir ameli, bir fiili. Bunun adı nedir? Bid'attır. Ama bir fiili, bir ibadeti yapıyorsun, Allah onu emretmiş, Resulullah yapmıştır. Onu yapsan adı nedir? Sünnettir. Birincisi cennete götürür, çincisi ateşe götürür. Yerine göre, ister ebedi, ister girip çıkarsın. Bid'at budur, kısacası. Birincisi Resulullah'a uymaktır. İkincisi şeytana uymaktır. Şimdi bu alimlerin tanımında diyor ki bid'at şudur. Her itikat ve ibadet itikat nedir? Kalpte inanılacak bir meseledir. Çünkü biz ne dedik? ehl sünnette iman nedir? İmanın tanımı. İman nedir? İmanın tanımı nedir kısacası? İmanın tanımı kelime-i tevhid'i yerine getirmektir. Kelime-i tevhid nedir İslam'da? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Allah birdir, şeriki yoktur. Hakkı ilah odur, ona ibadet olunur. Anlamı budur. Bu birinci şıkkı. La ilahe illallah. 2. şıkkı Muhammeden Resulullah nedir? Muhammed de Allah'ın kulu ve elçisidir. Elçi yapar? Mesaj getirir. Kul nedir? Bizden bir farkı yoktur. Ama Allah'ın seçkin bir kuludur. Yani o kulu ilahlık seviyesine çıkartmarız. Haşe Eğidir. Elçine getirir mesaj getirir. O zaman neye göre ben Allah'a ibadet ederim? Elçinin getirdiğine göre. Bunun adı nedir? İmandır. İman nedir? İslam'a, cirm'e, dir. Eydir, i̇tikat, iman ehli sünnette neyle olan olur? Tanımı nasıldır? İtikatla ne olur? Kavuldan olur, fiilden olur. Bu üçünde Allah'ın emri, Resulullah'ın getirdiği şeriat peketinde bir şey olmasa bu bidattır. Veloci canı gönülden bunu Allah rızası için yapıyorsan. Çünkü Allah Teala bu kapıyı kapatmış. Biliyor baş düşman var. Ne yapar? Ekler, ekler, ekler sizi saptırır yoldan. Onun için sen var varıysan ne yapacaksın? Allah'ın emirlerini yerine getireceksin sen kurtarırsın. Alimler ne diyorlar? Şeriat fakiğinde Allah'ın emirlerini ister ibadet olsun ister zikr olsun hepsini ka yapmaya kalksan 24 saatin yetmez o zaman bir atene gerek var sen sünnetleri hakkıyla yap eğer desen 24 saat boşum kaldı o zaman ben buradan fetvasını örünç halal olsun yap bidatini ama yap yetmez sünnet emirler o kadar çoktur hakkıyla hepsini yerine getiremeyiz elimizden geldikçe Ferzlerin haricinde zikirleri, ibadetleri ne yaparız? Resulullah'ın emrettiği cibi yerine getiririz. İşte bid'at ne de olur? İtikatte olur. Bir de ibadette olur. Yani itikat bir şey inanıyorsun, Resulullah bunu dememiş. Bir şeyi yapıyorsun, Resulullah bunu yapmamış, o emretmemiş. Yen de emretmemiş nedir? Yani ona O ibadete, o inançta bir delil yoktur. شرعی bir delil yoktur. İslam'ın şeriat kaynağının peketinin kaynağı nedir? Şeriat peketinin kaynağı içidir. Kur'an ve sünnet. Onun haricinde kaynak kabul etmiyoruz Eğer Kur'an sünnette yok o zaman ne var? Akıl var. Akıl kimin ürünüdür? Şeytanın ürünüdür. Şeytan kendisi akıldan ceza kesildi ona. Bizi de aynen cezaya tabi olmak için akıl kullandırıyor. Akıl kullandırsan kendisi nasıl Allah'ın emrine karşı çıktı? Sücde yapmam dedi. Ben ondan daha güclüyüm. E seni de aynen şeye kullandırır. Aklım diyor bu daha güzeldir. Nasıl sabah namazını ama bak öyle uyanıktır. Gelip sana diyemez sabah namazını dört kıl. Ama ne diye? Başka ibadetler seni der yap çaktırmadan seni bid'ata koy ki bazen gelir onu da bile söyleyebilir o iman derecesine göredir ilim derecesine göredir evet yani Resulullah ve ashabı yapmadığı bir amel nedir bid'attir bid'atte nedir hava nefistendir Onun için ehli i Bidat'in bizim nasıl ehli i Sünneti vel Cemaat diyoruz? Ehl-i de terimde adı nedir? Ehl-i Bidat'i Ehl Bid vel Ahva Hava ve Bidat Ehli İçisi bir de olur. Çünkü Bidat nefisten akılın ürünüdür. Kendisine göre seçtığıdır. Evet. Bu emeller dinde yokuysa nedir? Bidat'tir. Burada bir mesele var. Çok önemlidir. Buna dikkatimiz çekmemiz lazım. Çünkü şeytan buradan da giriş yapar ve yapıyor. Şimdi biz dedik dinde bid'at. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem paketi getirmiş. O pakette bid'at yoktur. Caiz değil. Ne emir var ise, ne yasak var ise onun önünde durarız. Emri de yerine getiririz. Nasıl istemiş öyle getiririz. Resul dur demişse öyle durarız. Kendimizden bir fiil cetiremeyiz. Çünkü din tamamlandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de dini olduğu gibi bize tebliğ etti. Ama adet, örf he? Bular dahil değil bid'ate. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında enteri girerler, biz pontonun giriyoruz. Bu bid'ate dahil mi? Hayır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem masada oturmazdır biz masada otururuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem porselon bardağı yok hüydür biz porselon bardakta içiyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında kaşık yok hüydür biz kaşıktan yiyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında e, betonla cami değildir. Samurdan iyidir biz betonla cami yapıyoruz. Minare yok hüydür biz minare yapıyoruz. Bunlar bid'at mı? Bunlar bid'at değil. Çünkü bunlar adet urfa dahildir. Baz adet urfu dinde ölçüleri var. O ölçülere uymak ayrı meseledir, dine eklemek ayrı meseledir. İşte şeytan gelir bu konuda sana der ki ya sen bidat diyorsun, ene var güzel daha güzeldir. 33 kere سبحان الله demeyelim. 9 13 kere diyelim. 35 kere edelim. Ki kere fazla olsun, net olsun, güzel olsun. bunda bir zelal yoktur. Deriz bu bid'attır. E diyeriz, kardeşim sen hal üzerinde kılıyorsun, Resulullah hal üzerinde kılmıyor. O adettir deriz. Adet urf dahil değil bid'ata. O insanlık halidir. Ama Allah subhanehu ve teala her şeyin de dinde ölçüsünü vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem enteri girmiş, biz pantolon yürürüz. Ama şeriat demiş ki, elbise de ölçü vermiştir. Biz ona uyacağız. İster adı pantolon olsun, ister şarvar olsun, ister ne olursa olsun önemli değil. Önemli olan de dinimiz bize ölçü vermiştir. Ne demiştir? Vücut çizgisini çıkartmasın, paçası da inci kemiğini geçmesin. O kadar bitti. Biz de buna uyacağız. İster entari olsun, ister şarvar olsun, ister pantolon olsun, biz bunu gireceğiz. Bunda bid'at yoktur. Araba kullanıyoruz, bunda bir et yoktur. Ama ne diyor Allah-u Teala? İsrafa girmeyin. Bak ölçüsü var. Her şeyin ölçüsü var. Bir de ne var bir ölçü? Kâfirlere uymayın. Teşebbuh babinden. Kâfirlere has olan emel caiz değil. Onun haricinde caizdir. Kâfirler parsolan bardakta içer, de içeriz. Bu çünkü cenellenmiştir. İnsaniyete mal olmuştur. Olara, dinlerine has olmayan bir meseleyse bu bid'at değil. Onun için kısacası bid'at din tamamlandıktan sonra dine bir şey eklemektir. Din dedik şeriat paketidir Şeriat peketi emir ve nehi Allah'ın emri ve yassagların uygulama şeklini bunu Resulullah getirmiştir. Burada ne bir geri, ne bir ileri gidemeyiz. Onun haricinde alimlerimiz var, ölçüler var. O ölçülerle bize derler ki apartmanda oturabilirsiniz, yana oturamazsınız. Araba kullanabilirsiniz, yana kullanamazsınız. Onun için bugün de musulmanlar elhamdülillah ehl-i şünnet alimleri 1400 senedir teknoloji önünde durmamış. İlim önünde durmamış. Her ilim her çağda biz tıkanmamışız. Neden? Çünkü dinde ölçüler var, ölçülere göre gidiyoruz. Ama ehli sünnet 1400 senedir Resulullah nasıl namaz kılıyor, aynen böyle kılıyoruz. Ne ekledik ne geri kaldırırız. Nasıl ibadet ediyoruz, Aynen ne diyoruz. Ekleyenler var mı şemsiyenin altında olan, ehli sünnet şemses altında olan? Evet var. O dedir, yen ehli bid'atler, yen bir konuda bid'at oymuşlar. Olar O konuda ehli bid'at tarafındadırlar. Eğer o konuda uymuşsalar. Biz ehli sünnet diyoruz. imamları diyoruz. Nedir? Pakete uymuşlar. Uygulama şekli nasıl ise dinde böyledir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor bu ibadeti böyle yap. Şeytan gelir sana fikir verir. Ya bu ibadeti böyle yapıyorsun. E bu Çin'inde fazla söyle. Daha güzel olur. Bak ne güzeldir. Bu ne oldu? Bid'at oldu işte. Bidat fikrin ürünüdür, şeytanın emridir. Sünnet Resulullah'ın emridir, Allah'ın emridir. fark budur. O zaman sünnet nedir? Hidayet yoludur. Allah'ın rızalığıdır. Allah'ın rahmetine kavuşmaktır. Sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakim de nereye götürür bizi? Cennete götürür bizi. Bidat nedir? tersidir Dalalet yoludur. Dalalet nedir? Kaybolma yoludur. Yani sırat müstakimden saptın kaybolursun. Nasıl dedik sahranın ortasından bir otoban geçiyor. O otobanda kalsan kurtarırsın o sahradan. Ama otobandan dışarı çıksan, sana fikir veren olur. Gel buradan bir çestirmeli var. Zaten dört çekiçli araban var der sana. Saptırırsın seni kumsala götürür seni. İşte o sapıklık yolu bir de atıyorum. Bidat nedir? Nikmettir. Azaptır. Dünya ve ahirette. Dünya ve ahirette. Ehli bidat mutlu değiller bu dünyada. İmkanı yoktur ehli bidat mutlu olsun. Çünkü bu dünyada bir cennet var ona girmesen ahiret cennetine giremezsin. O cennet de sünnetin yoludur. Sünnet yolunda olan mutludur. Bidat yolunda olan mutsuzdur. içinde bir çetrefil var. Bunu yen yani bir insan bundan önce bir ateyse bunu bizden daha iyi yanar. Ya yani şu anda bir ateyse bizi duyursa bizden daha iyi onaylar bunu. Bazen de bid'atçi sünneti görmediği için ne der? En iyi yol benim yolumdur. Ama bir de bir sünnetin tadına olsa eyvah der. Nasıl bir dene dalalettedir. Sapmıştır. He? Ondan sonra Allah hidayet verse ona, diğer bu kadar senin boşuna gitmiştir. Bu imanın nimeti, tadı, lezzeti ne kadar güzeliymiş. Aynen öyledir. Evet, şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, hadiste sahih hadiste Ebu Davud Tirmizi'de, Sahabenin bir südüğü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi bir gün bize bir mav'iza verdi. Bir öhüd, bir nasihat. Öyle konuştu ki, öyle ciddi konuştu, sert konuştu, yüzleri kızardı. Hepimiz gözyaşını tutamadık. Dedik bundan sonra kıyamet kopacaktır sanki. Onun da en sonunda, nasihatin de en sonunda size dedi kurtuluş yolunu göstereyim. Benden sonra sakın ha... Benden sonra aleyküm bi sünneti. Benden sonra sizin en iyi yapacağınız kurtuluş yolunu sünnetime sarılmaktır. Bitti mi? Hayır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatı 10 sene Medine'de paket tamamlandı. O 10 seneden sonra gelen sünnetler, gelen müşkülatlar Celen yeni fıkıhlar nedir? Şeytana kapıdır. Evet dersin bu Resulullah zamanında yokuydu ama ondan sonra var. O zaman şeytan ciliş yapar. Onu da kapattı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Benim sünnetime sarılın. Ve benden sonra Celen Raşid halifelerin sünnetine sarılın. O da attus senedir Raşid halifelerin sünneti. O attus senede de sistem oturdu. Biz Ne yaşıyorsak şu anda ne nimetteysak bid'ate kapılmıyorsak o attus senenin bereketidir işte. Resulullah asas temelleri koymuş. O attus senede güncel meselelerde dört halife ayarını oturtmuştur, sistem oturmuştur. Delil Resulullah'ın bu sözüdür işte. Raşid halifelerin sünnetine sarılın. Ondan sonra o da değil. Diyor sarılmayın sarılın demiyor. Üzerine basıyor. temessuku بها sarılın nedir bir dene neye sarılır sen bir kuyuya düşmüşsün bir ip atsalar senin sinne tutsun sarılırsın ona sin tutarsın onu değil mi bir kolana sarıldın korkuyorsun düşersin sin sıkı tutarsın öyle bir edebiyetle diyor sarılın ondan sonra ne diyor sarılmanın üzerine basıyor ne diyor ve'izzu aleyha bin wajiz Nasıl bir ipi tutsan, yan eteğini koysan ağzına. Ne yaparsın? Ön dişinle tutarsın yoksa azı dişinle? Azı dişinle. Çünkü ön diş zayıftır. Azı dişiniz sağlam tutar, basar, kuvvetlidir. Diyor işte üzerine azı dişi azı dişinizden sıktığınız gibi sıkın. Neyin üzerine? Resulullah'ın sünneti ve Raşid halifelerin sünneti. Demek ki bizi kurtura, kurturan kurtaranıyor. Şeytanın yolundan ne kurtarır bizi? Resulullah'ın sünneti ve Raşid halifelerin sünneti. Eydir bunun adı bu günde nedir? Ehli sünnet vel cemaattir. İmamları kimdir? 4 imamdır. Mesela bitmiştir, paket kapanmıştır. Biz o dördünün peşinde gittiğimiz için biz arkayız elhamdülillah. Bu konuda bir sorunumuz yoktur. Onun için Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vesiyeti üzerine amel ediyoruz. Buradan da alimler diyarı ne çıkar? Şeytanı kulağın tıkayacaksın. Televizyonda çıktı ilahiyatçı Mehdi'yi inkar etti. İsa inmez dedi aleyhisselatu vesselam. Eee bu hadisler kırıfa ettir. Buhari'de zayıf var. Buhari'de uyduruk var. İşte bir e, filan böyle dedi. Bunlardan kulaklarınızı tıkal da bunlar şeytanın diliyle, ağzıyla konuşurlar. Dinlemeyeceksin bunları. sonra bu Resulullah'ın vasiyetidir ha. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bitmedi ha vasiyetinde yol haritasını bize gösterdikten sonra bir de ne diyor? Üzerine basmak için aldanmayalım şeytanın yoluna. Bize o ter şeytanın da planlarını açıklıyor. Ne diyor? Ve iyyakum ve muhtasatil umur. Diyor ki sakın ha Sonradan dine eklenenlerden dikkat edin. Bak sonradan dine eklenenlerden. Muhdes nedir? Yeni bir şey. Eskiden yokmuş, yeni bir şey gelmiş, tasarlanmış, dine eklenmiş, pakete yapıştırılmıştır. Bu muhdesdir. Bunu bunun adı nedir? Bid'attir işte. Diyor sakın ha bu yenilerden kaçının. Çünkü bütün yeniler bid'attir. Bütün bid'atte sapıklık yoludur. Yani o kumsalda cehenneme giden yoldur, şeytanın yanına giden yoldur. Sapıklık yoludur. Bir rivayette de bütün sapıklıklar ataştadır diyor. Velev ki zayıftır ama anlamı doğrudur. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her şeyi bize açıklamıştır. Bize ne kalmıştır? Şeytan gelir sındıra sındıra bize ne yapacaktır? Anlatacaktır. Biz bu yolu kapatmamız lazım. Neyle kapatacağız arkadaşlar? İki şeyle Resulullah'ın vesiyetini olacağız. Vesiyeti nedir? İki şeydir. Bir Resulullah'ın sünnetine sarıldık. ehli i sünnet dört imamın peşinde gittik. Biz kendimizi kurmaya aldık. Bir de olur ki gaflata düşeriz. Bidatleri bileceğiz ki düşmeyelim içine. Onun için Hüzeyfe Anhü, bin اليمن, diyor ki, insanlar cennetin yolunu sorardı لسول sorardı Ben سرادر sorardım سرادر بین شرار نہیں چھو سرار چن چھو سراد her اللہ gelmesin içine düşmeyim diye دیر i̇şte bunu بونے bu hadise ہادسہ آسلو لورس اللہ تمار بوی دت لے دا ٹائل Filan olsa böyle bir ettir filan olsa böyledir filan olsa böyledir. Onun için Üdeyfe Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem neymiş? Sırdaşıymış aynı zamanda. Münafıkların listesi ondaydır. Hangi münafıklar? Münafıklar zaten çok uydur. 17 tane münafık var. Resulullah vefat ettikten sonra 17 tane münafık nifak üzerine ölecektir. Yani muhakkak bunlar tövbe etmezler. Bunu Allah'tan başka kimse bilmez. Resulullah biliyordu. Allah demişti ona. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem 17 tanenin ismini sırdaşına vermiştir Hüzeyfe'ye. 13 Hüzeyfe de bu sır 10 ile gitti. Ne için vermiş? Hikmet nedir? Hikmet budur ki biz kimseye hükmetmeyelim. Demeyelim bu adam ehli bid'attir cehennemdedir diyemeyiz. Belki o ölmeden önce beş dakika önce tevbe eder. Biz ehl sünnetiz. Ölümden beş dakika önce bid'ate düşeriz. Bunu kimse bilemez. Biz Allah'tan deriz selamet yolunu kendimize bid'atten Allah bizi kurusun. Allah kurumasa düşmanımız güçlüdür bu konuda. Düşmanımızın da gücü kuvvetle değil. Nedir? Laftadır. Gelir vesvesedir. Onun da uzmandır o konuda. Giriş noktalarını iyi bilir. Evet, bu hadisi duyduktan sonra ana çizgisiyle bize ne oldu? Bid'at bilindi. Bid'at Resulullah'ın yapmadığı bir ibadet bid'attır. O kadar basit. Yapmadığı bir ibadet bid'attır. Bir inanç, Resulullah'ın inanmadığı bir inanç bid'attır. Bura kader tamam mı? Şimdi celelim bunun biraz daha datayına bu ana cizgisiyle bir de datayına gelelim şeytan oradan bize giriş yapmasın. Ne kadar ilim o kadar kapılar şeytana kapalı. Ne kadar cehalet o kadar kapıları açmışsın şeytana buyurun diyorsun. Düşman gel tut beni götür. Evet. Ehl-i sünnet vel cemaate göre dindeki bid'at iki çeşittir. Birincisi, itikadi ve sözlü bid'attır. Ehl-i sünnet vel cemaate muhalif olan cehmiye, Mutezile kaderiye, rafiziler ve onlara tabi olup aynı yoldan giden sapık fırkaların itikatları ve sözleri gibi. İkincisi, ibadet ibadetlerdeki bid'attır. Allah-u Teala'nın meşhur kılmadığı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yapmadığı, emretmediği ve onaylamadığı, aynı şekilde sahabenin de yapmadığı amellerle Allah-u ya ibadet etmek gibi. Evet. E, sünnet ve cemaat, dindeki bid'atin her türlüsüyle haram ve sapıklık olduğu ve reddedilmesi gerektiği görüşü Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim bizim şu dinimizde ondan olmayan bir şeyi icat edecek olursa o reddedilir. Diğer bir hadiste, her kim hakkında emrimiz olmayan bir amel ile amel ederse o reddedilir. Başka bir hadiste ise muhakkak ki sözlerin en hayırlısı Allah'ın kitabıdır. Yolların en hayırlısı Muhammed'in yoludur. İşlerin en kötüsü sonradan uydurulan biladlardır. Her bilad bir sapıklıktır. Fakat onlara göre bidatin çeşidine göre evet. aramlılığın... Şimdi bidat dedik dinde içi çeşittir. Bak dinde diyoruz. Bidat çünkü dinde olur, adet ürfta değil. adet عرفت شریعت ölçüsü var. O ölçüye göre yan caizdir, yan caiz değil. Yani bugün de Japonyalı bir musulman geldi, Müslüman oldu. Deriz ona enteri mi gir? Hayır. Amerikalı bir tane geldi, Müslüman oldu. Deriz ona sen enteri gir, başına takyek koy. Hayır. Senin girişin üzerine İslam olabilirsin. Resulullah zamanında Ashab-ı Kiram dörd ima خلیف var, var Dinde اور Din nedir? Allah'ın emirlerini, yasaklarını, uygulamada bid'at var. Çünkü o uygulama şeklini Allah nasıl emretmiş bunu yapın, bunu yapmayın, onun da yapma şeklini bize pakette göndermiştir. Buna uyacaksınız. O uymamız da, ona uymamız da nedir? Bir intihan tarlasıdır. Zaten şeytan niye geldi cennetten çıktı babamızdan? İşte şeytanın çıkması da budur. Nedir? İntihar tarlasıdır. Yoksa Allah subhanehu ve teala şeytanı yaratmasaydı dünyaya bu dünyanın neyi vardır? Gelirdin her çeş gece gündüz namaz kılardır. Ondan sonra şey cennete girerdi. E Allah teala dedik ki insanoğlunun binde bir teneyi cennete koyur. Her zaman has adamlar ne olur? Çokunluktan seçilir. Yani cennete binde bir tane girer insanoğlununla. Celisi ne olur? Cehenneme hodun olur. Onun için bu imtihan tarlasıdır. Özel imtihanlarda sınavlarda kim kazanır? Çok başarılı, zeki telebeler kazanır. Diğerleri normal olur. E bu da öyledir. Allah'ın cenneti, Böyle ucuz değil her şey gelsin laftan desin ben girerim. Hayır. Kriterlere uyacaksın cennete gireceksin. O kriterler de nedir? Bu pakette nasıl emir var? Birebir uyacağız. Ne ileri ne geri. Evet. Şimdi bid'at dedi ehli sünnette dinde bid'at. içi şekildir. Bir itikatte bid'at, bir ibadette bid'at. İtikad nedir dedik imana bağlıdır. İman nedir? Kalp ve kavl. Kalptan itikattır bir de fiilden. Dil de fiildir, ağızlardan da yapmak fiildir. İbadet neyden olur? İbadet yani den dille olur? Yen yani ağızlarla olur. Ama itikad neyden olur? İtikad olur. Şimdi kalbimin de neyi var? Kalbinde hem ameli var hem itikadı var. Kalbin ameli nedir? Bazı ameller var kalpten olur. O da nedir? Allah korkusu. Sevci. He? Bunlar neyden olur? Buğuz, nefret bunlar kalpten olur. Kalbin de ameli var. Ama itikat nedir? Bir şeyin imanın nedir? mayasıdır. Ondan sonra yeni o itikat kalbin ameline yansır, yen bedenin ameline yansır. Onun için sen iman ettiğinde ondan sonra şeriat paketine inanıyorsun, ondan sonra uyguluyorsun. Evet, şimdi itikatta bid'at var, bir de ibadette bid'at var. Ehli sünnete göre. İtikatta bid'at nedir? Ehli sünnete muhalif olan bütün fırkaların inançları nedir bid'attir. Yani Ehl-i Sünnet'in itikadının haricindeki itikadlar nedir bid'attir. Ehl-i Sünnet paketinde ne var itikad paketinde? A'dan Z'ye bu nedir Resulullah'tan bize gelmiştir. Onun için dört imamın itikadı elhamdülillah Birebir aynandır. İhtilaf yoktur. Dört imamın itikadında ihtilaf yoktur. Neden? Çünkü imamları tektir, o da Resulullah'tır. Sana. İtikat, ehli sünnet itikadıdır. Onun haricinde ehli bid'attır. Ne kadar fazla ek getirsen o kadar sünnetten uzaksın. Yen yani tam ehli bid'at olursun. Dalalet fırkaları gibi. Yende karma. Olursun. Ne kadar ama bir konuda mutezile olmuş تھمرافی دیں پھر خونیدار رافیزی ہوا دن سینلی بداعت نیا بدردین جہمی جہم ندر bir şahıstır پھر iddia etti اللہ Allah Teala hakkında bazı meseleleri isimleri, sifatları hakkında bazı meseleleri akıl vasıtasıyla inkar etti. Yen yani bazı isimleri, sifatları ona nispet etti. Yen yani bazı isim, sifatları ondan ne yaptı? Nefy Nef etti. Onu da şeriat paketinde cibi gösterdi. Müslümanlar da kuzu kuzu buna inandı. Demek ki kuzu kuzu şeytanın peşine gitti. Ehl-i Sünnet alimleri kılıçlarını çektiler. Bunları tek tek törpülediler. Yani siz zedetmeyin. Şeytan cirit atar. Onun karşısında Resulullah'a tabi olan e, alimler yoktur. Bu savaş devam eder. Hak ile batıl savaş Hazreti Adem cennetten başlamış kıyamata kadar devam ediyor. Resulullah'tan başladı. Bugüne kadar ve kıyamata kadar de devam edecektir. Hak ile batıl Ehl-i sünnet her zaman batıl savaş içindedir. Bu öyle gider. Neden? Çünkü hayatın şartları budur. Batıl koks orta yerden ne olur? Her çeş şey ehli cennet olur. Onun için bin tantarlasıdır. Cerek bu Allah'ın içmeti gereği bu savaş devam eder. Eyidir. Cehmiler kendilerinden bir şey dediler. Ona uyanlar ne oldu? Ehl-i bid'at oldu. Hücum bakıyoruz çok fırkalar var. İmam-ı Ebu Hanife'ye biz tabiyiz, henefiyiz diyoruz. Ama cehmilerin fikrini taşıyorlar. Haberleri yoktur. Şeytan ne yapmış? Yani nasıl diğer tatlının içinde zehir aşılar? Aynen öyledir. Vermiştir. Sonra mutezileler. Mutezile nedir? Mutezilerin kökeni tam şeytanın yoludur. Şeytanın yolu nedir? Akıldır. Mutezeliye denen yani akılcılar. Akılcılar. Akıldan Ha ben aklıma yatmıyor bu. Akıldan ben bunu inanmıyorum. O zaman sen şeytanın adamısın, Mutezelisin. Bugün de çok var. Dedik ki adam aklıma yatmıyor. Hz. İsa ölmemiş. Bir daha inecek. Aklıma yatmıyor. Mehdi diye bir şey çıkacaktı. Sen Mutezelisin, şeytanın adamısın. Bu konuda Ehl-i Sünnet değilsin, Ehl-i Sünnet'ten uzaksın. Evet. Bir de Mu'tezilenin paketi var. Nasıl Ehl-i Sünnet'in bir paketi var? Mu'tezilenin de bir paketi var. Cehmiye'nin de bir paketi var. Ama onlar bugün de Yoktur kimselesin ben tam Mu'tezileyim. Dört dördlük. Ama bunlar kalmadı bu fırkalar Yok oldular gittiler. Ama bunların neyi kaldı? İzleri kaldı. Bu akılcılık da nereden geldi biliyorsunuz. Harun Reşid'in oğullarından Ma'mun ne yaptı? Yunanlıların felsefe kitabı Aristoteles, Sokrat, Platon bunların neyini getirdi? Kitaplarını tercüme etti Arapçaya. Eyyol! Hazret Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazret Ömer'in elinde Tevrat'ı kabul etmedi. Mübarek sen ne diye mılları getir tercüme ediyorsun? E belki burada dunyavi ilim var. E adam hep fikir, ürün, şeytanın kitabı da olur zaten. Musulmalılar da buna kaptırıldılar. Bir de İslam açıldı ya, umbraturlular cirdi İslamiyata. Eskiden bedeviler saf, barrak gibi kabul ediyordular. E bunlar da cirdiler, şeytanın ürünü var akılda. Ne yaptılar? E bunları okudular alimler. İşte bunlara nasıl akılcılara yakın düşerim? Bir de de var aynısı İşte bu medeniyetler sosyeteye, yani batılılara nasıl hoşgörü gösteririm bu sefer İslam'dan taviz vererek gösterirler. Aynen şeytanın planı. şeytanın yerine zamanına göre değişir. Ama plan sonuç kapı aynen götürür seni dalalet yoluna. Ondan sonra kaderiler. Kader nedir? Kaderi inkar eden. İşte bugün bir, bir tane profesör var. Bir tane cahilin teki bu konuda tabi zır cahildir de. Ne diyor? Allah Teala insanın ne yaptığını bilmez. Yaptıktan sonra bilir. E bu kaderidir. Bu konuda ehl sünnet değil ehl-i bid'attir. Bu konuda kulağımız buna tıkamamız lazım. Buna bakım ne diyecek bile dinlememek lazım. Bunu sadece alimler dinler ona reddetmek için. Benim ne işim var dinleyeyim bunu. Ben onu dinleyeceğim iki ayet dinlerim. İmanımı daha fazla yatarım. Senin sözünü Abu Hanife demiş mi? İmam Ahmet demiş mi? Filan böyük alim demiş mi? Hayır. O zaman bana lazım değil kardeşim. Dinlemeyeceksin. İşte bak şeytanın adamları itikatta bidat işte. Bir de Rafiziler var. Rafiziler ne diyorlar? Rafizilerin zaten itikadları diye bir şey yoktur. Rafizilerin itikadları diye bir şey yoktur. Rafizi gelmiş, şeytanın bir planıdır. İslam dinine karşı, İslam dini dedin sünneti dedin. Onun karşısına bir dini koymuş ortaya. Resulullah ne demişse, bunlar tersini yaptırmış şeytan. Sağ demiş, bunlar sol gidiyorlar. Sahaba demiş, mübarek toplumdur, dediler, çafir toplumdur. Kur'an değişilmez, bunlar dediler, Kur'an değişildi. E o zaman ne oldu? He? Zıt bir şey Eydir bunları kurduna üzerine işte biz ehlibeyti seviyoruz filan buradan giriş yaptı bunlara. Ondan sonra bunlar ortada kaldılar. Ya dediler biz tamam insanlara ehlibeytiyoruz. Ehlibeytin itikadı nedir? E baktılar ehlibeyt hepsi 4 4 halifenin itikadı aynındır. Bütün ehli sünnettir hepsi itikadı. Kendi 10 imamları da ehli sünnettir. Bilirsiniz Bakır, Muhammed Bakır e, nedir? Ee, İmam Abu Hanife'nin hocasıdır. Bunlar ehli sünnet alimleridir hepsi. Zeynel Abdin, Hazreti Hüseyin'in oğlu, ehl sünnet imamlarıdır bunlar. Sözleri, hepsi elimizde, kitaplarımızda var. Baktılar bir şey yoktur orta yerde, Ne yaptılar? O zaman dediler kendimize bir akide yapalım. E zaten bunlar şeytanın adamıdır. Şeytan ne dedi olara? Durun dedi. Hiç yorulmayın, yazmayın. peket hazırdır. Nerede dediler? Ey hocamız, ey efendimiz, işte mutezile var. Getirdiler mutezileyi, bu bizim itikadımızdır. Bugün de gidin, bütün rafizilerin kumayni bile dahil, bugün de, gidin İran'da, kuma gidin, medresede okuttukları hepsi mutezile akidesidir. Mutezile akidesi nedir? Aklımdan neye inandım odur. Zaten hadis yok olarda. Akıllarında neye inandılar? Odur. Akıldan. E bir günde bunların adamları da var. Televizyonları da var. Gelmişler o mutezile akidesini Türkiye'de yaymaya çalışıyorlar. O zaman o televizyon kanalını uydudan sileceksiniz. O adama kulaklarınızı tıkayacaksınız. El üstünde dedim böyle olur. Çünkü bunlar şeytanın adamlarıdır. İster bilerek ister bilmeyerek. Buradakiler bizimçiler bilerek yapıyorlar bir iş şey. Biz Kalblerini bilmeriz. Ama biz mükellefiz zahire hükmetmekle. Biz bunların zahirlerine hükmediyoruz. Bunlar her şeyi biliyorlar, bilerek de yapıyorlar. Ha bilmiyorseler, biz yanılmışsak bizi Allah sorguya çekmez. Onlar bilmiyorseler, yanılmışsa o tarafta mükafatlarını Allah, Allah affederler. Ama bunlar sonuçta şeytanın planını bilerek Türkçe'de yaymaya çalışıyorlar. Türkçe dilinde Rafizilerin itizal akidesini burada yayıyorlar. İşte bu konularda arkadaşlar itikat, it, bit at, itikatta bid'at nedir? İşte Resulullah'ın bir meselede inancı olmayan, dört imamın inancı olmayan inanca ina, iman etsek, inansak o bid'attır işte. tabi bu isim sifatlara dahildir, ahiret gününe dahildir, kabر azabına, bilirsiniz muteziller kabر azabını inkar ediyor. E rafiziler de inkar eder çünkü rafiziler mutezil edilir. E bir günde bizim profesörler da şey yapıyorlar, televizyon olan da şey, kabر azabını inkar ediyorlar. Demek ki bunlar hepsi şeytanın neyidir? Adamlarıdır ortaya çıktı işte. evet İkinci çeşit bir adet nededir dedik ibadettedir. O da nedir? Dedik ki Allah Teala paketi göndermiş bize elçisiyle. Bu emirlerimdir, bu yasaklarımdır. Başka bir şey istemiyor bizden. Çok basit Allah Teala. İçi şey. Bunu yap, bunu yapma. Ama yapma şekli, yapmama şeklini de örneç vermiş bize. Hem diliyle Resulullah diliyle bize anlatıyor, hem de fiiliyle onu yaşıyor canlı olarak. Hatta hakkıyla biz anlayalım, yoldan şaşmayalım. Ne kadar merhametli bir Rabbimiz var. Hüccet üzerimizden kalksın diye hem görüntülü he, hem sözlü bize örnek göndermiştir. Bunu, bu emirleri yerine getirmekte bir mesele eklesek nedir? Bu bid'attir. Ehl-i sünnet işte bu da ibadette Bidattir diyor. Yani ne onlar yapmış, ne dört imam yapmış, dört halife, ne de dört imam. Yapmamışsa nedir bu? Bu bidattir. İyidir. Güzel dedin de diyorsun. Neye göre? Ne için? Allah bize akıl vermiş. Bak Allah akıldan hayvanıyla insanı ayırmıştır. Müçerrem neyle kılmış? Bu aklden. Evet. Bu akıldan kıldı bize. Aynı zamanda bu akıl da bizi esfel-i götürür. Hangi imam akıldan kurtardı? Babamız. Hataya yaptı. Hemen istiğfar etti, aklını kullandı. Ben ne yaptım dedi. Allah'ın emrine unuttum. Hemen istiğfar, tovbe kurtardı. Şeytan, bunların babası, bunların efendisi, imamı ne yaptı? Esyan üzerine esyan. Aklını hala devam etti. Kime meydan okudu? okudu sen mahluksun, o yaratandır meydan okudu, ne oldu? Indi. Onun için Allah Teala diyor ki, insanı da biz ne yarattık? Surasında diyor ki, ondan sonra اللہ تعالیٰ kadar ne حضرت Mesela diyelim milyonlarca insanlar var. Bunları hepsini cehennem attı Allah-u Teala. İçlerinden ne çıkartır illa? İlle nedir? Azınlık istisna dedir binde bir tane. İllellezine amen. Gördün mü? hepsi hepsiyle önemli değil. Allah-u Teala hepsini cehenneme gönderir. Adem'in zürriyeti hepsi cehenneme geçsin. İçinden bilezini çıkartır. Bunlar benim has adamlarındır. Ne ile has oldular? Renkleriyle, camallarıyla mı, soylarıyla mı? Hay Neleriyle? Amelleriyle. İnancılarıyla, amelleriyle. İmtihanla başarılı çıktılar. İçlerinde Bilal var. Simsia. He? İçlerinde Rum var. Suhaib. İçlerinde Farisi var. Salman. Değil mi? İçlerinde Kureyşi var. Diğer Terefte İçlerinde soylu Kureyşli var ama cehennemin dibindedir. Abu Cehil gibi, Abu Leheb gibi. Abu Leheb kimdir? Resulullah'ın emzesidir. Cehennemin dibindedir. Hemze kimdir? O da Resulullah'ın emzesidir. O kimdir? O şehitlerin neydir? Efendisidir. Bak gördün mü? Soy burada yaradı mı? Hayır. Ne yaradı? hemen Soy geçerli değil. Ne geçerlidir? İnancın, emelin. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne demişse odur. Bir de gelelim bakarım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada 3 hadis var. Tabii çok hadis, çok ayet var. Ama bu üç hadis apaçıktır. Nasıl orada Resulullah diğer hadiste okuduğumuz yol haritasını çizmiştir. Burada da apaçık çizmiştir. 3 hadis var. Üçü de buhari Müslüm'de geçiyor. Ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Diyor ki مَنْ اَحْدَثَ ف۪ي اَمْرِنَا هَذَ Diyor ki Kim Bir şey yeni getirdi Bizim bu meselemizde Meselemiz nedir bizim Din paketidir Bu din paketine Kim yeni bir şey ekledi Getirdi Sonradan ekledi sabah namazı 4-3 olsun Dedi ne var daha güzeldir Yani 33 kere değil 34 kere eee desek subhanallah. Daha güzeldir. İşte bak Resulullah demiş 33. 34 olsun. Bir şey olmaz. Güzel bir şeydir. İşte bunu diyor Resulullah. Men ahdatha fi amrina hada. Bizim bu pakette bir şey eklendi. Ne olur? Ma laysa minhu. O paketten değil. Eydi bir tane dese. 34 kere subhanallah deyin. Geldik bu pakete vurduk oyunu. Pakette baktık 33 var. Ne deriz? Aa bu bir fazladır. Atımını dışarıya. Sabah namazını deseler 4 kılın. Pakete geliriz. Resulullah pakette çi demiş. Atımını dışarıya. He? Eğer sen o paketi eklesen ne diyor Resulullah? Fahuva reddun. Bu merdüttür. Diyor. Yani bu ibadattan eklenmiş ibadattan ne kadar Allah rızasında sürsem kıyamet gününde nedir? Merdittir. Nerede reddolunur? Kıyamet gününde. Nerede kıyamet gününün sembolik olarak emel kabul etme, reddolması neresidir? Terazidir. Allah Teala bir terazi yaratmış ki sadece emeller tartar. Boş laf, niyet, hiçbirisini tartmaz. Emelin tartar. Neye göre? istas nedir orada? İşte bu pakettir. Adam gelmiş, dağlarca amel getirmiş, Allah rızası için yapmış. Gece gündüz namaz kılmış Allah rızası için. Sadaka vermiş, amel yapmış, cami yapmış ama Resulullah'ın emrine uymamış. Bu pakette yoktur. O nedir melekler? Der. Kusura bakma. Kaldır derler. Bu merdüttür. geçersizdirler قُلْ هَلْ لُنَبِّكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ عَمَالَ Size haber verim amelleri boşa gidenler çimlerdir olardır ki zenn güzel amel yapıyorlar nerede? kıyamat gününde belli olur terazinin önünde sevinmişsin çuvallarla sırtında amel getirmişsin alın amelimi ben cennetlığım Allah yolunda gelmişim bilfehl gece gündüz bakırsın ehl-i bizden daha iyi ibadet ediyorlar Bizden daha iyi koşturuyorlar. Ama amelleri ne olur? Hebaen mentura. Boşa çıkar. Kaldırın diyenler, melekler. Geçersizdir. Fahuve merdudun. O amel merdüttür. Kim diyor bunu? Ben demiyorum, Ahmet demiyorum, Mahmut demiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor. Merdüttür. Peket sistemine uymasa merdüttür. Onun için hangi amel pekette yok ise 2. hadis daha daha başka bir edebiyetten daha başka şeyleri kapatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeytanın giriş noktalarını gösteriyor bize. Yani kapıyı kapattın anahtarın yerinden diyür size. Orayı da kapat diyorsun ona. Kapattın kapıyı diyor sana kapının tarafından gel orayı şun çek. Bunları hepsini Resulullah açıklıyor. Şeytanın giriş noktaları. جہاد بخار تھا رسول emretmiş İşte Allah'ın emirlerini böyle yapın. Allah'ın yasaklarının önünde böyle durur. Bizim emrimiz yokysa nedir? Sonucu nedir? فَهُوَ مَرْدُودُونَ O reddolunur kıyamet gününde, terazide. Bak amel, adını koyuyor burada. Ondan önce genel diyor. Bir mesele diyor. Burada ne diyor? Bir amel. Hangi amel olsun? Tesbihat olsun. Zikir olsun. Resulullah yapmamışsa, yen yasaklamışsa, Ya yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş sen daha değişeğini yapıyorsun. Yani sayısını artır artırıyorsun. Resulullah demiş yüz kere diye sen 110 deyin diyorsun talebelerde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş bunu bu saatte edersin. Sen diyorsun bunu bu saatte değil, o bir saatte de değil. Bunlar hepsi bid'ettir. Resulullah bir şeyin noktasını koymuş. Onun önünde el pençe salam duracağız. Çünkü bu kurtuluş yoludur. Diğer yol, iştihat, biraz ha daha güzeldir, daha şeydir. İşte sen kapıyı araladın. Şeytan sızmaya başladı. Çünger çekmemişsin demek ki pencerenin atrafına. Çekeceksin, girmesin içeriye. Hiçbir şekilde kapatacaksın. Üçüncü hadis o da Müslüm'de geçiyor sadece. Bu da bizim her Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem meşhur Kutbah-i Hacede okuduğu ki de her derslerde genelde okuruz bunu. Ne diyor? فَاِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کِتَابُ اللّٰهِ Sözlerin en güzeli Allah'ın kitabıdır. Yani Allah'ın sözüdür. Var mı bu yer üzerinde Allah'ın sözünden daha güzel söz? Haşa! آمَنَّ Allah'ın sözünden başka güzel söz yoktu. Burada ne diyor Resulullah s.a.v? اِنَّ اِنَّ nedir? محقق <gülüyor> ki üzerine basılsın diyor. amma burada inna inna asdaqal hadis demiyor fa in fa nadir burada lit ta'kid ta'kid için fa in vah fa in elbette muhakkak evet. yani Allah'ın kitabıdır sonra celil sorası da ve khayrul hadi ve En güzel yolda, en heyirli yolda Muhammed'in yoludur. Muhammed'in yolu nedir? Surat-ı Müstakim'dir. Surat-ı Müstakim üzerinde geçsen nereye gider senin? Yolun solun neredir? Cennetin kapsıdır. Cennetin kapsında ne var? Melekler var seni karşılar. Ne derler size? Gelin. Gelin bu cenneti neyle hak ettiniz? He? Ha? Yaptığınız ameller. Gördünüz mü? Çünkü terazی sadece amel tertar. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada yine çizdi yolu. En güzel söz Allah'ın sözüdür. En güzel yol Muhammed'in yoludur. Sallallahu aleyhi ve alayhi ve sellem. Bitti. Bir de o bir terefi gösteriyor. Şeytanın planlerini unutmuyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne diyor? وَشَرَّ الْاُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا En hayırlı Allah'ın En Resulullahın yoludur. En şerde, bu رسدر دا دیر دیر سرادن سرادن ہم بو دیا دا سن باکار متسویدر ہم تو دنیا دا سین نیا متسوسن وَكُلَّ بِدْعَةٍ دَلَالَ Sonradan eklenen nedir? Önceki hadiste dediği بِدْعَةٍ Her بِدْعَةً nedir? Sapıklıktır. Sapıklıktır nedir? Yani sırat-ı müsteakimden Yan çızmışsın. Yan çızan yanmıştır. Yan çızan امام الهُدَا Hidayet peygamberini Elçisini, imamını Bırakmış Dalalet imamının Peşinde getirmiştir. İşte bu da بِدْعَةٍ Bu da bir atin ana yoludur. Çi yolu var. Sırat-ı mustakim yolu. Birinin başında Resulullah onun varisleri her dönemde tutmuş insanların elinden sırat-ı bizi cennete götürürler. Ama buradan olacaksın teslim olacaksın. Neyden teslim olacaksın? Aklın onlara vereceksin. Ama akıl o zaman akıl kullanmayalım Mutezile der Evet aklımızı kullanırız. Allah'ın emrinin önünde değil emrini yerine getirmekte kullanırız. Hayvanın aklı yoktur Allah'ın emrini yerine getirsin. Ama bizi Allah' de mükerrem kılmış Allah'ın emirlerini anlıyoruz yerine getiririz. Allah'ın emirlerine akıl yürütsak ne olur? İmamımız kim olur? İblis olur. Dalalet yolunun başında da iblis gidiyor. Sonra etba'ları şeytanlar var. İns ve cint. Zaten Insta, onların adamları var. Bir ediyorlar جا پہدیر شہیان Bir kısmı bilmeyerek gaflattadır. İşte bilmeyenler çimler gibidir. Terazinin önünde çuvaldan amel getirmişler. Kaldırın derler bunları. Boş laftır bunlar. Terazi bunları tartmaz. Neden? Terazi sadece salih emeli tartar. Salih emel nedir? İşte Resulullah dedi. Bizim emrimiz olmadığı amel salih değil. Emrimiz olduğu amel salihdir. O kadar basit. Evet. Bugün bu kadar inşallah. Bundan sonra Bidat'in daha detaylarına gideriz. Ne kadar detaylarına gitsak o kadar düşmanımızı tanırız. Planlarını tanırız. içine düşmeyelim. Bu konuda da bizim imamımız kimdir? Hz. Hüzeyfe. Şerri sorardım Resulullah'tan. Hatta içine düşmeyelim. Biz de bidat'ı anlayalım. Hatta içine düşmeyelim. Yoksa biz sünnetin üzerindeyiz. Gidiyoruz. Ama bir de düşmanımızın planlarını, huttalarını, hepsini bilelim. içine düşmeyelim. ايه والله الحمد لله رب العالمين